ادخلو الصالح ومستغفروا من شعور ان حسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا نشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 Geçen hafta ve ondan sonra önceki haftalarda ahirete iman konusunu uzun uzasıya işledik. İmanın şartlarından 5. şarttı ahirete iman. Bu haftada inşallah imanın 6. şartı olan kaza ve kadere iman konusunu işlemeye çalışacağız. Kaza ve kaza e, kaza ve kader konusu imanın en önemli şartlarından birisidir ki birçok Müslüman diye geçinen insanın içinden çıkamadığı, şekler, şüpheler çevresinde döndüğü, ki bu şekilde de kesinlikle imanın kabul edilmeyeceği biliniyor. Derin bir mevzudur. Tamamıyla ilimle ve teslimiyetle üzerinden, altından kalkınabilecek bir meseledir. Tamamıyla Allah Azze ve Celle'ye her şeyle teslim olmamız gereken bir meseledir. Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle, Allah Azze ve Celle'nin hikmetiyle meydana gelmiş bir olaydır ki tamamen Müslümanlardan, müminlerden istenilen şey bu hususa teslim olmaktır. Çünkü bizler Allah Azze ve Celle'nin adaletini, Allah Azze ve Celle'nin hikmetini yakından tanımaktayız. Hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin içerisinde adaletsizlik olmaz. Olmayacağına dolayı kader ve kaza konusunda da sonuna dek hiçbir şekilde şüphe duymadan teslim oluyoruz ve iman ediyoruz. Evet, kaza ve kader imanın şartlarından altıncısıdır. Her türlü, her yönlü bu şıkka, bu şarka iman etmek gerekir. Dediğimiz gibi imanın şartlarının veya imanın en derin meselelerinden birisidir. Hakkıyla anlayabilmek için, hakkıyla teslim olabilmek için İlmin yanında ilmin yanında teslimiyet gerekir. İlmin yanında Allah azze ve celle'ye sonsuza dek tevekkül ve güven gerekir. Kader yüce Allah'ın kainatta meydana gelen olayları ezeli ilmiyle daha önceden bilmesi ve hikmetinin gereğiyle her şeyi takdir etmesidir. Kainatta ne cereyan etmişse ve ne cereyan edecekse Ne meydana gelmiş ve ne meydana gelecekse, yaratıklar açısından sadece insan ol değil ne kadar yaratık varsa, ne meydana geldiyse ve ne gelecekse hepsini Allah Azze ve Celle'nin ezeniyle ezeni ilmiyle bilmesi ve hikmeti ilahesiyle bunu takdir etmesi, bunu kadere dökmesidir kadere iman. Herkesin kaderi belirlenmiştir, herkesin kaderi vardır sadece insanların değil. Bütün mahlukattaki her şeyin Allah Azze ve Celle tarafından kaderi belirlenmiştir. Evet kadere imanın manası. Yüce Allah'ın kainatta meydana gelmiş ve meydana gelecek bütün her şeyi bildiğine, bugüne kadar ne meydana gelmiş ne gerçekleşmiş her şeyi bildiğine ve meydana gelecek kıyamet gününe kadar, ahiret gününe kadar da meydana gelecek gerçekleşecek her şeyi bildiğine Hayır ve şer olsun her şeyin Allah Azze ve Celle'ye ait olduğuna, hayır olsun şer olsun her şeyin Allah Azze ve Celle'ye ait olduğuna, Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle gerçekleşeceğine, her şeyin onun dilemesi ve iradesiyle olduğuna, hiçbir şeyin onun meşiyetinden ve iradesinden, dilemesinden çıkmayacağına, hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin iradesi ve meşiyetinin dilemesinin dışında değildir olmuş ve olacak her şeyi ezeli ve ebedi olan ilmiyle bildiğine olmuş ve olacak her şeyi Allah azze ve celle'nin ezeli ve ebedi olan ilmiyle bildiğine ve bu saydıklarımızın hepsinin Allah azze ve celle katında levh mahfuz'da yazılı olduğuna tereddütsüz şeksiz bir şekilde tam bir teslimiyetle iman etmektir. Evet bununla alakalı Allah Azze ve Celle yani kaderin varlığıyla alakalı, her şeyin kaderinin belirlenmesiyle alakalı birçok ayetinde delil olarak getirmiş. şeyin <gülüyor> Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı ve her şey yarattığı her şey içinde bir kader takdir etti. Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı ve yarattığı her şey içinde belirli bir düzen, belirli bir kader takdir etti. Allah Azze ve Celle ağacı yarattı, ağac için bir kader takdir etti. Yapraklarının şu saatte, şu günde, şu şekilde düşeceğini Allah Azze ve Celle bildirdi. Kader takdir etti. İnsanı yarattı, insan için bir kader takdir etti. ''İnne kulle şeyin halaknâhu bi kader'' <gülüyor> diyor Allah Azze ve Celle. Kamer Suresi 49. ayet. ''Muhakkak ki biz her şeyi kader ile yarattırız. Muhakkak ki biz her şeyi bir takdir ile bir şekil ile yani kader ile yaratırız diyor Allah Azze ve Celle. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek bir kaderle çizilmiştir. Allah Azze emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdedir veya kaderdir şeklinde Allah Azze buyuruyor. Kaderin, imanın şartından birisi elbuna delalet eden hadis ise hepimizin bildiği devamlı delil getirmiş olduğumuz meşhur Cibril hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril emin gelip aleyhissalatü vesselama imanı sorduğu zaman aleyhissalatü <gülüyor> vesselam da sırasıyla birlikte Sayın en sonunda da kazere, kadere ve kazaya imanı söylemiştir. Bu kaderin Allah'a her şeyin Allah azze ve celle'nin bir kaderiyle gerçekleştiğinin hadisten sayı hadisten nedir? Delilidir. Evet Müslümanlar kaza ve kader hususu şu sayacağımız ve öğrenmeye çalışacağımız dört husus bilinmeden kesinlikle çözülmez. Veya şu dört husus olmadan kesinlikle kişi ona teslim olamaz. Onun için ehl Sünnet bu dört hususun önemli olduğunu vurgulamış, kaderin ve kazanın bu şekilde bilineceğini ve teslim olacağını bildirmiştir. Evet, kader için dört mertebe zikredilir. Kaderin dört tane mertebesi vardır. Allah Hazreti ve Celle'nin mahlukatı için takdir etmiş olduğu kaderin 4 mertebesi vardır. Birinci mertebesi ilimdir. Allah Azze ve Celle'nin kaderinin takdir etmiş olduğu kaderin birinci mertebesi ilimdir. Bunun manası şudur. Allah Azze ve Celle'nin kainatta yaratılmış olarak mahlukat açısından bugüne kadar ne gerçekleşmişse ahirete kadar ne gerçekleşecekse Ve onun neler iptal edilecek, gerçekleşmeyecekse hepsini ezeli ve ebedi ilmiyle bilmesidir. Kaderin birinci anlamımız gereken şıkkı Allah azze ve celle'nin ilmidir. Allah azze ve celle bugüne kadar ne gerçekleşmiş, ne gerçekleşecek ve neler de gerçekleşmeyecek bunu Allah azze ve celle icmali ve tafsili bir şekilde, açık ve toplu bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ezeli ilmiyle nedir bilmesidir. 5 sene öncesinin detaylarda kimse bilemez, tutamaz. 5 sene öncesine ait hiçbir detay kimsede yoktur, hatırlayamaz, bilemez, detaylı bir şekilde. Kimilerine göre bu bir sene olabilir, kimilerine göre bir ay olabilir, bir ay öncesini hatırlayamaz insan. Allah Azze ve Celle mahlukatı yarattığından beri ve kıyamete kadar olacak bütün olayların hepsini tafsilatlı ve icmali bir şekilde en ince ayrıntılarına kadar bilir kaderinde bunu yazmıştır. Onun için bizim bilmemiz gereken şey nedir? Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki ilmidir. Allah Azze ve Celle yarattığı kullarını, onların yaptığı amelleri ve yapacağı amelleri, onların rızıklarını... Ne diyor ayette? Kişi evden çıktığı zaman o gün kendisine hangi rızık verileceği bilmez. Bu Allah Azze ve Celle'nin kaderinde yazılmış olduğu bir şeydir. Rızık nedir? Gaiptir. Biz rızkı bilemeyiz. Aynı kuşlar misal ediyor Peygamber e, A.S. hadiste. Kuşlar misali ne demek? insanlar diyor Rabbilerine kuşlar misali tevekkül etsinler. Kuşlar stok yapmazlar bizim gibi. Yazın kışlık malzemeleri dolaba stok yapmazlar. Ne bileyim fasulyesini, eriğini, patlıcanını bilmem nesini stok yapmaz. Niye? Kuş günlük yaşar. Rabbine tevekkül etmiştir. Sabah çıkar, kursağa boş bir şekilde akşam yuvasına dönerken kursağa dolmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle kuşun kaderini belirlemiştir. Bilmem felanca senenin, felanca ayında, felanca gününde şu şekilde rızıklanacaktır. Allah Azze ve Celle kaderini belirlemiştir. Rızık konusunda, insanların ameli konusunda, yaşantısı konusunda, yapacağı ve yapmış olduğu şeyler konusunda Allah Azze ve Celle'nin ezelî bir ilmi vardır. Geneliyle bütün incelikleriyle ezelden ve ebeden, her şeyi kuşatan ve kapsayan bir ilmi olduğuna iman ederiz. Ve bu huffer Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle yedi kat seba'yı ve aynı şekilde de yeryüzünü yaratmıştır. Yedi katta yeryüzü yaratmıştır. Yetenezzelun emru ne onların arasında bir emir indirmektedir. Onların arasında bir ferman indirmiştir ki li ta'lemu herkes bilsin en Allah ala kulli şeyin kadir her şeye kadirdir ve en Allah kad ahata bikulli şeyin ilmi her şeyi ihata etmiştir her şeyi kapsamıştır sadece geleceği değil sadece geçmişi değil geleceği ve geçmişi ince ayrıntılarına kadar Allahu zel celalin ilmi her şeyi ne yapmıştır, kapsamıştır İhata etmiştir. İhata ne demek? Çevirmek. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmamak. Hiçbir şey yok ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi o hususta olmasın. Onu tezak etsin veya onu işte bilmeden teyit geçsin. Allah Azze ve Celle en ince ayrıntılığına kadar geçmişi ve geleceği bilmektedir. Kişi bu hususta birinci mertebeyi ilmi olarak bilmektedir. Yani Allah Azze ve ilmi bu derece nedir? Sonsuz bir şekilde her şeyi bilici Ve haberdar olucudur. Evet ikinci mertebe. İlim, e, kaderle alakalı bilmemez gereken şey. İkinci mertebe ise yazmak. Yani yazın Yazılmış bir kitabın bulunması. O da nedir? Levhi Mahfuz'daki insanların kaderleri hususuna yazılan bir kitaptır. Allah Azze ve Celle mahlukatının mahlukatının içinde gerçekleşecek olayları ve gerçekleşmiş olayları Levhi Mahfuz'da yazdığını bize farklı isimlerle bildirmiştir. Mesela Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde imam apaçık bir imamda yazmışız demiştir. Bazı ayetlerde apaçık kitapta yazmışız demiştir. Bazı ayetlerde zikir olarak kastetmiştir onu biz apaçık zikirde yazmış yazmışız demek demiştir. Yani farklı farklı ifadeler kullanılarak levh-i mahfuzda insanların kaderlerinin yazıldığını Allah Azze ve Celle bizlere ayetlerinde bildirmiştir. Yani insanların hepsinin kaderi Allah katında yazılmıştır. İnsanların hepsinin kaderi Allah katında yazılmıştır. Mevzuları iyi dinleyelim. Sonuna doğru aklınızdaki o teşkiller, şüpheler varsa onlar gidecek. Yani şu an okurken aklınıza gelen şüpheler varsa, teşkiller varsa bunları dersin sonuna doğru yitin bırakın. Dersin sonuna doğru yitin ki aklınıza herhangi bir şüphe kalmayacak. Yani kader böyle bir şey. Allah Azze ve Celle herkesin kaderini bilmekte ve herkesin kaderi yazılmıştır. وَكُلُّ, شَيْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ imam Yasin suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, her şeyi biz apaçık o imamda, imam ney? Lehri Mahfuz'daki kitap. Apaçık o imamda diyor, saymışız, kaleme almışız, onun şeklini belirtmişiz, bildirmişiz. Yine başka bir ayette, اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَانِ وَالْعَوْمُ Bilmez mi ki Allah Azze ve Celle semâ ve yeryüzündekini bilir. İnne zâdike fî kitâb. İnne zâdike fî kitâb. Muhakkak ki bunların hepsi yer ve gökyüzü ve içindekilerin ilmiyle alakalı, kaderlerle alakalı cereyan etmiş ve cereyan edecek her şey muhakkak ki bir kitaptadır. Kitap nedir? Yazılan bir şeydir. Yani yazılmıştır bir kitaptadır. İnne fî zâdike. ''İnne dâlike fi kitap.'' Muhakkak ki nedir bu? Yazılmış bir kitabın içerisindedir. ''İnne dâlike alâllâhi yesir.'' Buysa Allah Azze ve Celle'ye çok kolaydır. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanların, kader, insanların, mahlukatın kaderini levh-i mahfuzda bir kitapta tutması zor bir şey değildir. Yani hafıza kartları, flash bellekler patlayacak öyle bir durum yok. Allah Azze ve Celle'ye ''İnne dâlike alâllâhi Bu Allah Azze çok kolaydır. Allah Azze ve Celle'nin bu kaderi tespit etmesi, tutması, katındaki levh-i mahfuzuna kitap olarak yazması çok kolaydır. Bunu insan düşünmemesi gerekir yani. Nasıl tutabilir, nasıl yazabilir, nasıl yazılmış olabilir? Gelmiş gelecek milyarlarca, milyonlarca insan var, milyonlarca vakıya var. Bunu kesinlikle insan ne yapmayacak aklına getirmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilmi, Allah Azze ve Celle'nin o ezeli olan ilmi gerçekten çok büyük bir geliştirir. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَسْخَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي اِكْتَابٍ مُبِيلٍ Diyor ki, yeryüzünde ve gökyüzünde, zerre miskali dahi olsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yeryüzünde veya gökyüzünde. Zerre miskali, zerre-i bilgisayar, zerre, güneşin ışınlarında o gözüken ufak ufak, ufak, ufak uçuşan tozlar yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'tan hiçbir Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. <gülüyor> ne zerreden büyük ne de zerreden ufak. Hiçbir şey diyor Allah Azze ve Celle'den gizli kalmaz. Zerreden ufak da varsa hani böyle bir şey oldu ki zerreden ufak bir şey icat ettiler. O dahi Allah Azze ve Celle'den gizli kalmaz. İlla fi kitabim bunların hepsi Allah katında apaçık bir kitapta yazılmıştır bunların hepsi Allah katında hapaçık bir kitapta yazıya dökülmüştür ya da levh değil mi? Levh-i Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Yunus suresi 61. ayet. Evet Ebu Hafsa dan rivayet olunuyor. Ubade bin Samit kendi öz oğlu için şöyle söylüyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh oğluna diyor ki Ya Buneyye ey ya rücum inneke la tecidu ta'ne hakikattel imani hatta ta'lem Diyor ki ey yavrucum, sen imanın tadını, şu söyleyeceğim şeyleri bilmediğin müddetçe kesinlikle alamayacaksın. Veya kesinlikle alamazsın. İmanın tadını almak istiyorsan, mümin olmak istiyorsan, şu söyleyeceğim şeyleri çok iberlemen ve iman etmen gerekir. Nedir? enneme asabeke lem yekun liyuhdiluke Sana isabet edecek olan şey kesinlikle sana isabet edecektir. Kesinlikle bunun geri çevrilmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle sana bir şeyin isabet etmesini takdir etmişse, bunu dünya bir araya gelse, dünyanın içindeki bütün mahlukat, insanlar, cinler, hayvanlar bir araya gelse, bunu kesinlikle engelleyemeyecektir. وَمَا اَخْبَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبُكَ Ve sana isabet etmeyecek şey, kesinlikle sana isabet etmeyecektir. Sana isabet etmeyecek olan bir şeyi kesinlikle sana kimse isabet ettiremez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur hadisinde buna benzer bir vakia var. <gülüyor> <gülüyor> Simi'utu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Ugader bin Samit radiyallahu anh diyor ki oğluna, ben aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. İnne evvele ma halakallahu'l al kalem. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin ilk yaratmış olduğu şey kalemdir. Allah Azze ve Celle ilk kalemi yaratmıştır. Fekale lehu uktub. Kaleme demiştir ki yaz. Allah Azze ve Celle kalemi yaratmış ve demiştir ki yaz kalem demiştir ki qale rabbi ve ماذا اكتب rabbi menne yazayım ne yazayım qale اكتب مقادير كل شيء hatta تقوم Allah azze ve celle demiştir ki kıyamet kopuncaya kadar her şeyin miktarlarını kaderlerini yaz demiştir kıyamet kopuncaya kadar daha hiç kimse yaratılmamış kalem yaratılmış Allah azze ve celle diyor ki kaleme yaz neyi yazayım dediği zamanda kıyamet kopuncaya kadar her şeyin Bu her şeyin içinde insanlar, cinler, hayvanlar, bütün mahlukat var. Her şeyin kaderini yaz. Her şeyin belirli miktarlarını, evet. ölçülerini, kaderlerini yaz. Ya gel <gülüyor> Semih en ibi semih tu sallallahu aleyhi ve selleme yapul. Diyor ki ey yavrucuğum ben aleyhissalatu vesselamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu da işittim ki bu hadisin sonunda da şöyle demişti. <gülüyor> Men mâta alâ gayri hâdâ feleyse minnî. Kim bu okumuş olduğum şeylerin dışında bir hal üzere ölürse muhakkak ki benden değildir. Kimin kalbinde imanında bunun dışında bir şey varsa kesinlikle milleti İbrahim'den değildir. Kesinlikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden değildir. Kaderle alakalı kalbinde herhangi bir kuşku olan şüphesi olan bu kadar da olamaz, bu kadar da olmaması lazım. Böyle kader mi olur, böyle kader yoktur gibi laflar kullanan. Bu hususta şüphesi olan insan kesinlikle milleti İbrahim'den değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olamaz. Aleyhisselatü vesselam fele ise minni kesinlikle o benden değildir şeklinde söylüyor. Evet ikinci bilmemiz...